Allahtan onuz, biz Şeytanın Bismillahirrahmanirrahim. İnne alhamdülillahi nhamdu, ve nesda'eynuhu ve nestaufuru, ve na'uzu billahi min ve min amalina. Men ve men Ve ilah illallah, la Ve işhedu anna Muhammedan abduhu ve innegal hadisi kitab Allah Subhanehu ve hayral hediye Hedim Ahmet Sallallahu aley ve sellem ve şerral Umori muhtese ve külle muhtesetin bid ve külle bid zalale ve külle zaalein finler Allah Allah subhanhu ve Teâ'nın kullarına ilk far kıldığı şey ona hiçbir şey ortak koşmadan onu tevhid edip iman etmek ve tağutu inkar etmektir. Allah kendisini bilmemiz için benliklerimize akıl denen melekeyi koymuştur. Sonra rasullerine ve peygamberlerine dinini vahy ederek kendisine nasıl iman ve itaat etmemiz gerektiğini öğretmiş. Onlar da bu ilmi bizlere davetleri, yaşayışları ve güzel ahlaklarıyla öğretmişlerdir. O halde bilgimizin kaynağı vahiy bilmemizin vesilesi de Allah azze ve celle'nin bize verdiği akıldır. Müslüman olmamızın vesilesi ise peygamberleridir. Bu durumda bize düşen Allah'ın bize verdiği bu nimetlerin karşılığında onun bizden istediği ve tüm insanlığın hem dünyada ve hem de ahirette kurtuluşa ermesi için ona onun sevdiği ve rasulleriyle bize gösterdiği şekilde kulluk edip yeryüzündeki emanetimizi yerine getirmektir. Allah Azze ve Celle insanın yeryüzünde kendisini tanımasına, sevmesine bize öğretip bizden istediği şekilde yaşamasına ve insanlar içerisinde ona şahit olmasına tevhid adını vermiştir. Tevhid akidesi İslam'ın İslam dininin en belirgin özelliğidir. Tevhid inancı yeryüzünde insanın haysiyetini, aklını, bedenini ve yeteneklerini koruyan ve bunu en sağlıklı bir şekilde değerlendirmeyi öğreten ve insanı gerçek özgürlüğüne kavuşturan tek inanç ve akidedir. Çünkü yalnız İslam dini ve tevhid insanı yeryüzündeki yaratılmışların köleliğinden ve kulluğundan kurtarmıştır. Allah Azze ve Celle Kehf suresinin 110. ayetinde De ki, ben sadece sizin gibi bir beşerim. Ancak bana ilahınızın bir tek olduğu vahyolunuyor. Onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse salih amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadette hiç kimseyi ona ortak etmesin. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. İslam Tüm peygamberlerin tevhid mücadelesini daima iyinin, güzelin, doğrunun, adaletin, tevhid kardeşliğinin, sevginin, hayrın ve merhametin hakim olmasını tüm insanlığa yegane kurtuluş ve barış yolu olarak göstermiştir. Peygamberlerin Allah'ın dini olan İslam için kiminle, nasıl ve neyle mücadele ettiğini bilmek bile İslam'ın tüm insanlığa nasıl bir mesajla seslendiğini öğrenmek için yeter. İslam'ın ne olduğunu Rablerinin insanlara niçin İslam'la seslendiğini ve peygamberlerinin niçin gönderdiğini bilmeyen yeryüzünde niçin var olduğunu da bilemez ve Allah'a kulluk da edemez Tüm insanlığın kurtuluşu tevhid üzere Allah'a ibadet etmek ve hiçbir şey ona ortak koşmamaktır Yeryüzünde ve gökyüzünde dünyada ve ahirette en yüce ve en doğru gerçek budur velev ki insanların çoğu iman etmeseler dahi. Müminin yeryüzündeki görevi Allah'a tevhid üzere iman ederek insanları Rablerinin kulluğuna davet etmek, onun dinini öğrenmek, öğretmek, bu uğurda peygamberleri Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun, onları örnek alarak ve yeryüzünde şirk ve küfür fitnesi kalmayıncaya kadar cihad etmektir. Şu hakikati çok iyi bilmeliyiz ki Gayesi Allah'ın dinini yüceltmek, O'nun düşmanlarını tevhide davet etmek, O'na ve dinine karşı savaşanları zelil kılmak ve susturmak olmayan iman ve ibadetin Allah katında hiçbir değeri olmayacaktır. İslam ancak Allah'ın dediği şekilde yaşanırsa İslam olur. Yoksa İslam Allah'ın dini olmaktan çıkarılıp ırkların, kabilelerin ve cahiliye topluluklarının dinine dönüşür. O halde İslam'ın ne olduğunu ve kimin Müslüman olup olmadığını ancak Allah Azze ve Celle bize bildirir. Aleykümselam ve Rahmetullah. Tevhidin üzerine bina edildiği iki esas vardır. Bunlardan birincisi, tevhidi yaşanan bir gerçek haline getirmektir. Allah Azze ve Celle'ye alemlerin Rabbi olarak iman ettikten sonra Allah'tan gayrısına dua, ibadet ve itaatin batıl olduğuna inanmak, Allah'tan gayrısına ibadetten kaçınmak, Allah'tan başkasından gaybi yardım dilememek, Allah'tan gayrısına yalvarmamak, kabir ve türbelere adak adamamak, kabirdekilere tevessül etmemek, sihirbaz ve kahinlere veya hut şeyhlere gaybi bilgileri ve olayları öğrenmek için gitmemek, eşyada uğra veya uğursuzluğa inanmamak, Allah ile beraber başkasına dua edip istigasede bulunan Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyen, Allah'ın emirlerini ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini küçümseyen veya dinde bilinmesi zaruri olanı inkar edip onunla alay edenlerin şirk ve küfür içinde olduğuna inanmak ve onlardan beri olduğumuzu ilan etmek. İkinci esas bu vela ve bera esasıdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ve müminlerin velayetine girmek. Tagut, müşrik ve kafirlerden farklı olmak. İşte bu e, velayet ve beraet, Kur'an'ın mesajının özüdür. Zira Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tevellide bulunmanın anlamı, Allah'ı ve Resulü'nü hayatımız ve ahiretimiz için başvurulacak ilk merci, sözü dinlenilip asla karşı gelinmeyecek olan hüküm sahibi kabul etmektir. Allah Azze ve Celle Maide Suresi 55-57 ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ancak sizin velileriniz, Allah ve Resulü, iman edip namazı ikame edenler, zekatı verenler ve ruku edenlerdir. Kim Allah'ı, Resulü ve iman edenleri dost edinirse, şüphesiz ki üstün gelecek olanlar Allah'ın Allah tarafını tutanlardır. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi alay ve eğlence konusu yapanları ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer gerçek müminler iseniz Allah'tan korkun buyurulur. Allah'ı ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi veli edinmek, işlerimizi Allah ve Resulünün emirlerine göre yapmak ve bunun dışına çıkmamak demektir. Allah'ın müminlerin velisi olması demekse, O'nun bizi hidayete erdirmesi, gözetmesi, ihtiyaçlarımızı bilip gidermesi için sebepler yaratması ve dualarımızı işitip icabet etmesidir. Bakara suresi 257. ayetinde Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise taguttur Onları nurdan karanlıklara çıkarmak ister. İşte onlar cehennemin ashabıdır ve onlar orada ölümsüz olarak kalıcıdırlar buyrulur. Biz Müslümanlar düşüncemizle, hayatımızla ve ahlakımızla Allah'ın dinini reddeden ve dünyaya tapanlara benzememeliyiz. Allah'ın gönderdiği hidayete iman da zaten bunu gerektirir. İmanı korumak için, kafirlerin heva ve heveslerine bulaşmadan güzel bir ahlakla istikamet üzere olmalıyız. Allah Azze ve Celle, Bakara Suresinin 120. ayetinde Yahudi ve Nasranilerin yani Hristiyanların dinine uyunca kadar senden razı olmayacaklardır. De ki, gerçek hüda, kurtuluş yolu Allah'ın hüdasıdır. Eğer sana gelen ilimden sonra onların hevasına uyarsan Allah'tan senin için ne bir veli ve ne de bir yardımcı olur. Bunun için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize onun bize gösterdiği hidayet yolunda yürümeliyiz. Allah için halis bir niyetle şirkin, küfrün, kötü sözün ve kötü ahlakın tamamından uzak durmaya gayret etmeliyiz. Sadık söz, güzel ahlak, tevhid ve ibadetin lezzetini almanın yegane vesilesidir. Zira Allah'ın sevdiği hidayet yolu budur. Bunun dışındaki yollar, şeytanların ve sapık insanların sevdikleri ve tüm insanların da sapmasını istedikleri kötü yollardır. Kur'an bu yolların hepsine birden heva adını verir. Heva, batılın, çirkin söz ve ahlakın, şirk ve haram olan istek ve azgın rağbetlerin tamamıdır. Bunun içindir ki, hevaya uyan insanlar Allah'a itaat etmezler. Allah'ı, Resul'ünü ve onun güzel ahlakını hiçe sayan bir kimse gördüğümüzde bilmeliyiz ki o heva üzere yaşayan bir insandır. İslam'da şirkten ve müşriklerden arınmanın en güzel örneğini İbrahim Aleyhisselam vermiştir. Allah Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam için şöyle buyuruyor. Nahil suresi 120-123. ayetlerinde Gerçekten İbrahim, İtaat ve içten gelen bir korku ile Allah'a hanif olarak ibadet edendi ve hiçbir zaman o müşriklerden olmadı. Allah'ın nimetlerine şükredici idi. Onu Allah seçti ve onu sıratı mustakime erdirdi. Biz dünyadayken ona hasene verdik ve ahirette de o salihlerden olacaktır. Sonra sana İbrahim'in milletine hanif olarak uy diye vahyettik. O hiçbir zaman müşriklerden olmamıştı. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı bütün Müslüman ümmetlere tevhidin imamı kılmıştır. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam ve kendisine iman edenlerden söz ederek Mümtehine Suresinin 4. ayetinde şöyle buyuruyor. ''Sizin için İbrahim ve beraberinde olanlarda uyulması gereken güzel bir örnek vardır. Kavimlerine biz sizden ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz.'' ''Sizi tanımıyoruz, inkar ettik. Artık süresiz olarak bizimle sizin aranızda, yalnız Allah'a iman edince kadar düşmanlık ve buz ortaya çıkmıştır.'' dediler. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatüm. Şuayb, Salih, Yunus, Yusuf, Musa, Harun, Zeyman, Davud, İsa ve Muhammed aleyhim vesselam hepsi de tıpkı İbrahim aleyhisselam gibi müşriklerden ve kafirlerden beri olduklarını çizdikleri yol yani sünnet ve yöntemle bize göstermişlerdir. O halde Müslüman olmamız, Allah'ın gönderdiği peygamberleri kendimize din, ahlak ve tüm hayatımızda örnek almamız demektir. Onları örnek almamıza engel olan her şey ve herkesi Allah'ın ve peygamberlerinin düşmanı bilmeliyiz. Eğer Müslüman olarak yaşamak ve Allah'a güzel bir kulluk yapmak istiyorsak, Allah'ın tüm insanlığa gönderdiği peygamberlerin hayatlarından kendimiz için gereken ibretleri ve dersleri çıkarmasını bilmeliyiz. Çünkü Allah gönderdiği tüm kitaplarda insanlardan bunu istemiştir. Allah'ın gönderdiği dinin ayakta durması ve karanlıktaki insanlara ışık tutabilmesi için geldiği gibi yaşatılması ve Müslümanların hayatında canlı olarak görülmesi gerekir. Allah'ın emirlerine göre hareket etmeyen sistem ve yönetimleri İslam üzerinde tasarruf hakkı tanımak ve Allah'ın dinini onların yönetimlerinin oyuncağı haline getirmek İslam dinine ve peygamberlerin sünnetine karşı girişilmiş büyük bir savaştır. ashab Uhud'un ateş çukurlarına attıkları Müslümanlar kafirlerden beraat ettikleri ve onlara itaati reddettikleri için çocuklarıyla beraber yakıldılar ama onlar yine de Allah'a ortak koşmadılar. Çünkü o kafirler, Buruş Suresi 8. ayetinde beyan edildiği üzere, Onları sadece göklerin ve yerin mülkü ona ait olan ve övülmüş olan Allah'a iman ettikleri için öldürttüler. Aynı şekilde kafirlerden ve müşriklerden beraatımızı ilan etmek için Ashab-ı Kehfin kıssasında da çok önemli dersler vardır. Allah Azze ve Celle onlar hakkında Kef Suresi 14. ayetinde şöyle buyurur. Ve onların kalplerini sabit kıldık. Hep birlikte kıyam edip Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasını hiçbir zaman ilah olarak çağırmayacağız. ibadet etmeyeceğiz. Yoksa biz çok yanlış olan bir söz söylemiş oluruz dediler. Sahih imanın e, tanımına da gerek vardır. Bu noktada. İman e, emin kavramından türemiştir. Emin kuşku ve korkunun zıttıdır. Yani güvende olmak demektir. İmanın bir diğer anlamı da iştilen şeyin doğru, akledilenin hak olduğu ve onda hata olmadığını tasdiktir. Öyleyse iman aynı zamanda iştilen ve akledilen şeyi haber verenin haber vermesinde doğru olduğunu da kabul etmektir. Bunun için alimlerimiz Allah'a itaat olan tüm amelleri farzları, vacipleri ve nafileleri iman olarak kabul etmişlerdir. İmanın kalben tasdik ve dille ikrar olduğunu söyleyenler imanın ilk adımının tarifini yapmaktadırlar. Ancak imanın gerçekte, kalpte yer etmesinin anlamı, imanın kalpten küfrü, şirki ve nifakı çıkarması ve sahibinin hayatında amele dönüşmesidir. Kelamcılar, imanı kalple tasdik, dil ile ikrar olarak tanımlamaları eksik olan bir tanımlamadır. Onlar bu şekilde eksik olarak tanımlamışlardır. İmanın tanımı yapılırken mutlaka bunun içerisinde İslam'ın tanımı da olmalıdır. Günümüzde neredeyse nifakı, iman ve İslam olarak gösterme çabasına girenleri, dilleriyle Allah'ın şeriatını yalanlayanları, bu düşmanlıklarına rağmen Müslüman olarak adlandırmak da doğru değildir. Allah'a iman etmek, ondan başka hiçbir şeye iman etmemek, ibadeti yalnız O'na halis kılmak, Allah'ı ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i dünyada sevdiklerimizden daha çok sevmek, Allah'ın ve Resulünün uğrunda her şeyimizi verebilmek, Allah'a ve Resulüne iman edip itaat edenleri dost, düşman olanları düşman bilmek, günahlarımızdan ötürü üzülmek, güzel ve imani amellerimizden ötürü pişman olmamak ve bizden önce İslam dini için ilmiyle, davetiyle, malı ve canıyla cihad edenlere hayır duada bulunmaktır. Haşir suresi 10. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Ve onlardan sonra gelenler şöyle derler. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce imanla geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve iman edenlere karşı kalplerimize bir kin koyma. Rabbimiz sen şefkatli ve acıyansın. Her Müslümanın açık ve şüphesiz bir bilgiyle imanın erkanı olan Allah Azze ve Celle'ye, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe Kadere, hayrın ve şerrin Allah tarafından yaratıldığına iman etmesi gerekir. Bu erkan hakkında mütevatir ve sayf olarak gelen, bir bilgi ve haberi inkar eden, imandan ve İslam'dan çıkmış olur. İman, kalple tasdik, sözle ikrar ve ameldir. Bugün dillerinden batıl, şirk ve küfür ehlinin dinleri ve ideolojilerinin sözleri sadır olanların kalplerinde tasdik kalmamıştır. İslam dışındaki düşünce ve ideolojilere destek verenler aslında kalplerindeki tasdiki söküp atmış olanlardır. İman aynı zamanda kalpte kuşkuların ve şüphelerin kalkması ve yakinin meydana gelmesidir. Hayatlarında şirk ve küfür eline dost olduklarında kuşku olmayanların acaba kalplerinde Allah'ı tasdik kalmış mıdır? Bunların dilleriyle hem Müslüman olduklarını hem de Allah'ın dinini inkar eden söylem ve politikalara hizmet etmelerine acaba Rabbimiz ne ad verir? Elbette ki bu hem nifak hem de küfürdür. Allah'ı uluhiyeti ve rububiyetinde tevhid, ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, müminlerin dertleriyle dertlenmek, onların sevinciyle sevinmek, üzüntüleriyle üzülmek, zayıf, yetim, yolda kalmış, fakir, düşkün ve dullara yardım etmek... Allah yolunda cihad edenleri sevmek ve Müslümanların nasihatlerini esirgememek, onlara hıyanette bulunmamak, mümin anne ve babaya iyilik etmek, Allah için komisuna iyi davranmak, misafirlerine iyilikle muamele edip onlara ikramda bulunmak, Müslümanların canlarına, mallarına eli ve diliyle zarar vermemek, dürüst olmak, ticaretinde doğru olup aldatmamak, malında Allah'ın haklarını gözetmek, cimrilikten uzak olmak, Kendini müminlerden üstün görmemek, günahlarından korkmak ve Allah'ın azabından korkup onun affını ümit etmek, kelime-i şehadetin maksadı ve sahih imanın alametlerindendir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Bu imanın altı rükmünü ve buna dahil olan şubeleri kalben ve fiilen tasdik etmektir. İmanı fiilen tasdik etmek onu ahlakımızda yaşamaktır. İmanda yalan söyleyenler münafıklardır. Onlar imanı tanımlar fakat gereğiyle amel etmezler. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü alay alırlar. Allah ve Resulünün düşmanlarına dost olup onları severler, onlara yardım ederler ve onların müminler üzerinde hakim olmalarını isterler. Müminlerin güçlenmelerine üzülürken kafirlerin üstün gelmesine ise sevinirler. Allah Azze ve Celle... Nisa suresi 142-145. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Gerçekten münafıklar Allah'ı kandırmaya kalkışıyorlar. Halbuki onları hataları sebebiyle aldanışa düşüren Allah'tır. Namaza kalktıklarında tembel olarak kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar. İşte bunun arasında dalgalanıp gidip gelirler. Ne onlara ve ne de öbürlerine. Allah kimi saptırırsa, onun hidayeti için bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri veliler edinmeyiniz. Yoksa Allah için aleyhinize apaçık bir sultan yani hüccet ortaya koymak mı istiyorsunuz? Gerçekten münafıklar cehennemin ulaşılacak en aşağı yerlerindedirler. Onlar için hiçbir yardımcı bulamayacaksın. Münafıklar, Müslümanları, Allah yolunda cihad edenleri ve tevhide davet edenleri Kafirlerin isimlendirmeleriyle isimlendirirler. Belki dünya ahkamı açısından münafıkların küfürlerine doğrudan delil olabilecek ameller tespit edilemeyebilir. Ancak bu onların Allah katına kafir olmalarını değiştirmez. Tevbe suresi 54. ayetinde Onların harcamalarının kabulüne engel ancak onların Allah'a ve Resulüne karşı kafir olmalarıdır. Onlar namaza ancak tembel olarak gelirler ve ancak hoşlanmadıkları halde infak ederler buyruluyor i̇bn Mesud radıyallahu anh duasında Allah'ım imanımızı, yakinimizi ve fıkhımızı artır derdi. Cündüb bin Abdullah el Beceli radıyallahu anh ve yine i̇bn Ömer radıyallahu anh'a da şöyle derlerdi. Biz önce imanı öğrendik, sonra Kur'an'ı öğrendik, böylece imanımız daha da arttı. İmanın aslı ve Farz olan erkanı olmadan imandan söz edilemez. Tafsili olan iman ise ilmi elde edildikçe imanın aslına dahil olur. Tıpkı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde sabit olan bir ilmi ve hükmü sahih ve makbul olan bir yol ve hüccetle öğrendikten sonra ona iman etmenin vacip olması gibi. Zahiri ve batini yani açık ve gizli olan amellerin hepsi imana dahildir imanın dışında olan tek bir İslami amel yoktur. Müştehid imamlardan Ebu Hanife, Malik bin Enes, Leys bin Sad, es Sevri, Ebu Abdurrahman el-Evzai, İmam Şafi, Ahmet bin Hanbel, İsaq bin Rahuye, Ebu Übeyt Kasım bin Selam, İmam Buhari imanın ve İslam'ın söz ve amel olduğunu söylemişlerdir. İman, dil ile ikrar, kalb ile tasdik ve emredilen amelleri işlemektir. Bu alimlerin hepsi de şöyle demişlerdir. Farz ve nafilelerden kendisiyle Allah'a itaat edilen her amel imandandır. Ebu Hanife rahimallahın imanı kalple tasdik, dille ikrar olarak tanımlaması ise diğer müştehitlerin sözünün inkarı anlamına gelmediği gibi onların sözlerinin yanlış olduğuna da delil olarak gösterilemez. İslam alimleri imanın tanımı hakkında farklı farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kimisi iman kalp ile tasdik ile beraber iki şahadeti ikrardır demişlerdir. Kalp ile tasdik ve dil ile ikrar yani. Bu görüşe sahip olanlar sahabilerden sonra gelen fıkıh alimleridir. İman hem kalp ile tasdik hem dil ile ikrar hem de bedenle emredilen ibadetleri yapmaktır diyenler selefi salihinin ve muaddis imamların çoğunluğudur. Kimileri de iman sadece kalbin bilgisidir demişse de bu söz doğru değildir. Bunu cehmiye iddia etmiştir. Bu temelden yanlış ve batıl bir sözdür. Çünkü Kur'an ve sünnetteki iman tanımı ile tamamen zıttır. İman salih amellerle artar, günahlarla eksilir. Bütün müminler imanın aslında birdirler. Fakat kalp ve beden amellerinden dolayı iman ve tasdikleri birbirinden derece olarak farklılık gösterir. Sahabe Allah zikredilince imanlarının arttığını, gaflete daldıklarında da imanlarının eksildiğini söylerlerdi. Ancak bu imanın rükünlerine değil imanın vacip ve müstehab olan dairesine giren kısmıyla ve imanın manasıyla ilgili ihlasla ilgilidir. İman ile İslam arasında farka gelince Kur'an-ı Kerim'de iman ile İslam hem ayrı hem de birlikte zikredilir. Hadis alimleri demişlerdir ki imansız İslam İslam'sız da iman olmaz. Şirk ve küfür olmayan ameller sahibini farz olan imandan çıkarmaz. İslam emrettiklerinde Allah'a teslim olmaktır. Teslim olmak ise İnsanın aklını, kalbini ve amellerini yani niyet ve iradesini Allah'a teslim etmesi demektir. Bunun aslı ise kalpteki tasdiktir. İslam, Allah'a itaat olan tüm amelleri içerir. İslam'ın beş esas üzerine kurulduğunu söyleyen hadis, İslam'ı tahs İslam burada tahsis etmiştir. Bu, e, bunun dışındaki amellerin İslam'dan olmadığı anlamına da gelmez. Yine aynı şekilde... İmanın altı rükününü açıklayan hadiste imanın farzlarını sadece bu altı rükünle sınırlı tutuyor anlamında değildir. Tasdik kalbin amelindendir. İslam ise görünen amellerde Allah'a itaat etmektir. Ancak İslam ile iman ayrı ayrı zikredildiklerinde aralarında hiçbir fark olmadan zikredilir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cibril hadisinde dini İslam, iman ve ihsan olarak tanımlamıştır. İman ile İslam bir arada zikredildiği zaman imanla kastedilen kalbin tasdiki, İslamla kastedilen ise ameldir. İman tarif olarak İslam'dan ayrılmış gibi görünse dahi İslam'dan imanı, imandan da İslam'ı ayırmak imkansızdır. İslam'la iman birbirinden ayrılmayınca amel ikisinden nasıl ayrı kabul edilebilsin ki? Kur'an'da ancak Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman edip Salih amel işleyenler müminler olarak isimlendiriliyor. Allah razı olsun. Aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket. Rabbimizi tanımanın adına tevhid denir. Tevhid, ibadette ve hükümde Allah'a hiçbir kimseyi ve hiçbir şeyi ortak koşmadan yalnızca O'na kulluk etmektir. Bu bizden önceki insanları Allah'a iman ve itaat etmeye davet eden tüm peygamberlerin dinidir. Tevhid, İslam dininin Esası ve özüdür Bu esas, dinin tamamını Kuşatır İbadetlerin üzerine bina edildiği en temel ilke Tevhiddir İbadetlerde tevhid gerçekleştirilmemişse O ibadetler Birer batıl amele dönüşür Tevhid, tüm rasullerin Davetinin aslıdır Tevhidin, Tevhid akdesi La ilahe illallah Sözünün gerçek tefsiridir Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 21 ila 24. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Sizleri ve sizlerden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Umulur ki böylece korunmuş olursunuz. O Rab ki yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan yaptı. Gökten size bir su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de artık bile bile Allah'a eşler koşmayın. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimizden, Kur'an'ın Allah katından geldiğinden kuşku içindeyseniz, ona benzer bir sure getirin. Eğer iddianızda samimiyseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi, yardımcılarınızı da çağırın. Eğer bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, o halde kafirler için hazırlanmış ve yakıtı insanlarla taşlar olan cehennem ateşinden sakının. Mü'minun suresi 23. ayetinde şöyle buyrulur. ''Biz Nuh'u kamine Rasul olarak gönderdik.'' Dedi ki, ''Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur.'' Araf suresi 85. ayetinde, Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi, ''Ey kavmim, Allah'a ibadet ediniz. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Artık ölçü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyasını eksik vermeyin.'' Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer iman etmişseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Araf suresi 65. ayetinde Hud kavmine ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur dedi. Hud suresi 61. ayetinde Salih kavmine ey kavmim Allah'a ibadet ediniz. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur dedi. Enbiya 25. ayetinde Senden önce hiçbir rasul göndermiş olmayalım ki ona benden başka ilah yoktur. Ancak bana ibadet edin demeyi vahyetmiş olmayalım. Ve Zümer suresi 11-12. ayetlerinde De ki ben dini halis kılıcı olarak ibadet etmekle emrolundum ve ben yine Müslümanların ilki olmakla da emrolundum. Allah'a isyan etmesine rağmen kendisine itaat edilen her şey tağuttur. Kur'an'da şeytana tağut denildiği gibi. Firavun ve Nemrut gibi Allah'a iman etmeyen ve Allah'ın kitaplarında indirdikleriyle hükmetmeyen Allah'ın dinin dışında insanların kendilerine itaat etmelerini isteyen tüm insanlar ve yönetimlerde birer taguttur Allah'a karşı kendi nefsinde uluhiyet sıfatları görerek baş başkaldırağına tağut denildiği gibi Allah'ın gönderdiği dini ifsad etmeye çalışıp dini kendi evasına uydurmaya çalışanlara da tağut denir. Aleyküm selam ve rahmetullar ve berekat Tağut kelimesi Tuğyan'dan türetilmiş bir kavramdır. Tuğyan, haddi aşmaktır. Allah'ın kitabında koyduğu hudut aşıldığında Allah'a düşmanlık ve tuğyan meydana gelir. Allah Azze ve Celle Bakara suresi 256. ayetinde şöyle buyuruyor. Kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse o asla çözülmeyen bir kulpa sarılmıştır. Allah çok işitici, çok bilicidir. Nahl suresi 36. ayetinde de Ant olsun ki biz her ümmet içerisinde Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçınınız diye birer rasul gönderdik buyruluyor. Allah'a iman hangi sözleri ve amelleri kapsamını alıyorsa tağutu inkar etmekte tağutun Allah'ın dini dışında kendisine itaat edilmesini istediği tüm söz ve davranışları elimizle, dilimizle ve kalbimizle reddetmeyi kapsar. Bu aynı zamanda hem tağutu hem de tağutun dini sayılan şirki, kührü ve nifakı reddetmek ve bundan uzak durmak anlamına gelir. O halde iman ve İslam sadece o kelimeyi söylemek değildir. İman, onun bize hangi görev yüklediğini bilmek ve gücümüzün yettiği kadar onu yerine getirmeye gayret etmektir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra müminlerin halifesi olduğu halde kendisine zekat vermeyenlere karşı, namaz kılıp oruç tutmalarına rağmen sahabenin de icma ile cihad ilan etti. Öyleyse dinin rükunları olan ibadetler terk edilerek kelime-i tevhide ve imana sahip çıkılamaz. Hiç kimsenin böyle amelsiz bir şekilde imana sahip olma hakkı da olamaz. Şu halde feraizi, farzları yani emir ve yasakları, helal ve haramı şiarları olmayan bir din isteyenler Allah'ın dini olan İslam'ın tabiri caizse ölümünü ve yeryüzünden kalkmasını isteyenlerdir. Aleyküm selam ve rahmetullah. İnsan bir şeyi ya sevmediği ya korktuğu veya saygı duymadığı yahut da değersiz ve yararsız gördüğü için terk eder. Bunu yapanlar dünya hayatını Allah'ın vaat ettiği ebedi hayattan üstün tutup sevenlerdir. Zinayı, kumarı, şarabı, çıplak gezmeyi, faizi meşru kılıp Allah'ın emrettiklerini yasaklayanlar İslam diniyle ilişkisi olmayanlardır. Bu durumda onlar la ilahe illallah sözünü söyleyip namaz kılmış olsalar dahi bu onları küfre girmekten kurtaramaz. Çünkü onlar Allah'ın haram kıldıklarını helal kılmak için kanunlar çıkarıp bu kanunlara aykırı davrananları cezalandırarak Allah'ın hükümlerine aykırı olan hükümler koymuşlardır. Müslümanları yöneten demokratik ve laik sistemlerin bir tek istisnası olmamak kaydıyla hepsi Allah'ın dinini istismar ederken cahil ve dinlerinin hükümleri hakkında hiçbir bilgileri olmayan halkların yozlaşmış din anlayışı üzerinden hakimiyetlerini sürdürmektedirler. Bir zamanlar İslam'ın hakim olduğu birçok ülkede, şu anda batının iki yüzlü, inkarcı, Allah'a iman etmeyen ve insanları Allah'ın dininden çıkarmak için fitne, fesat ve ahlaksızlığın tamamının yayılmasını himayesine alan pozitivist ve materyalist laiklik hüküm sürmektedir. Mesela Türkiye'deki laiklerin İslam'a ve onun kitabı olan Kur'an'a ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlıkları yetmiyormuş gibi üstelik bir de Müslümanlığı kimseye bırakmayışları buna misal olarak verilebilir. Ama ne yazık ki onlar bu nifaklarıyla güya İslam'a saygı duyduklarını ispata çalışırken İslam'ı yaşamak isteyenler ise onların gözünde gerici, çağ dışı ve din istismarcılar oluyorlar. Biz onlardan bir tek şey yapmalarını istiyoruz. İslam dininin düşmanı kim? Onun yayılıp hakim olmasını ve daha açıkçası özgür olmasını istemeyen kim? Bunun cevabını versinler yeter. Bunun cevabını da veremezdir çünkü cevabın adresinde laikler ve batıcılar var. İslam ülkelerinde layıklığın gerçek rolü sadece ve sadece Hristiyanlığa geçiş için yumuşak ve uygun bir zemin hazırlamaktır. Bugün Türkiye'de İslam'ı boğmaya çalışan laik rejim, yarın Avrupa Birliği'ne girdiğinde mi İslam'ı Hristiyanlığa karşı savunup koruyacak? Elbette böyle bir şey olmayacak. Avrupa Birliği'ne girince Hristiyanlaştırma süreci daha da hızlanacaktır. Zaten bugün e, bunun birçok örneklerini görüyoruz. Biz Müslümanları, din istismarıyla suçlayanların ellerinde bundan başka da bir silah yoktur. O silahı onların elinden almanın yolu, Onların gerçek din istismarcıları ve Allah'ın emirlerine itaat etmediklerini söylemek ve haykırmaktır. Fakat bunu bugün bu ülkede yaşayanlardan beklemek, ölülerin dirilmesini beklemek kadar imkansız bir hale gelmiştir. Allah Azze ve Celle'nin izniyle inşallah bir gün bu hakkı söyleyecek, hakkı üstün kılacak, Allah'ın Resulü, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mücadelesini verecek olan, onun müjdesiyle e, Taifetül mensure Allah'ın emirlerini üstün kılan bir cemaat mutlaka çıkacak ve Kur'an'ın sesini haykıracaktır. Allah'ı tevhid edemek Allah'a ortak koşulan her şeyden beraatını ilan etmek ve Allah'a ibadet ve taate devam etmektir. İşte tağutu inkar etmenin gerçek anlamı da budur. Allah Azze ve Celle ile Rasulü sallallahu aleyhi ve selleme iman ve itaati, diğer insanların sevgisi ve itaatinin üstünde tutmadıkça iman, sahih bir iman olmaz. İşte Kur'an'ın sıratı mustakim ve hüda dediği şey bu halis tevhiddir. İslam dini ve tevhid akidesi bu bakımdan cahillerin, müşriklerin ve bidat ehlinin dini ve akidesi değildir aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu çünkü Allah'ın haram kıldığı batıl inançlara sahip olanlar aynı zamanda kafir ve müşriklere Allah'ın dini İslam'ın olduğunun dışında gösterilmesine de vesile olmaktadırlar bu da Allah'ın dinini tebdil ve taghirdendir Allah'ın dinini bozanlar ise tevhid ehlinden olamazlar kelime-i tevhidi dille söylemenin ve Müslümanların başlarına, kakarcasına, üstelik de nifaklarından ötürü böbürlenerek ben de Müslümanım demenin ardına sığınarak müşriklerin dinlerine bağlılığını sürdüren ve onlara sevgi besleyip itaat eden kimse mümin değil münafıktır. İman ve tevhid ise müşriklerden, kafirlerden ve münafıklardan uzak olmamızı ve onlarla beraber olmamamızı da emreder. Müslümanların hayatlarında tevhid üzere bir iman ve amelden daha önemli olan bir şey yoktur. Din Allah'tan geldiği gibi halis ve saf olarak korunmazsa diğer amellerin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Zira din ancak halis bir tevhidle dindir. Cahili gelenekler ve düşüncelerin karıştığı bir din Allah'ın dini değildir. Ancak Allah'ın dilediği gibi iman edilirse gerçekte Allah'a iman edilmiş olur. Şirk ve cahiliyeye bulaşmış olanlar Allah'a gerçekten Rab olarak iman etmemişlerdir. Tevhid malumunuz üzere üç şekilde, üç başlık altında inceleniyor. Uluhiyet Tevhidi, Rububiyet Tevhidi, isim sıfat Tevhidi. Uluhiyet Tevhidi fiillerimizde, Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının çer çerçevesinde ona ibadet etmektir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldiniz. İlah, kendisinden ümit edilen, yardım dilenen, korkulan ve kendisine tığınılan veli ve vekil dinilendir. Bu hak göklerde ve yerde yalnız Allah'ındır. Allah razı olsun. Biz bunu Allah'a karşı duamızda adak, kurban, ümit, korku, Yardım dileme, şerlerden yardımına sığınma ve yüceltme gibi ibadetlerimizde de gösteririz. Allah'ı uluhiyetinde tevhid etmek aynı zamanda yeryüzünde O'nun hükümlerini üstün kılıp uygulamaktır. Allah'ın sadece yaratıcılığını kabul edip O'nun hükümlerini kabul etmemek İslam değildir. Kim Allah'a gerçekten iman etmek istiyorsa hem ibadetinde hem de dünyayı düzenlemedeki hükümlerinde yalnızca Allah'ın kitabını ve Rasulünün sünnetini Kaynak görmelidir. Ancak o zaman Allah'ı Rab ve İlah, Muhammed'i (sallallahu aleyhi ve sellem'i) de Rasul olarak tanımış olur. Nahil Suresi 36. Ayetinde an ki biz her ümmete işlerinden Allah'a ibadet ediniz ve tağuttan sakınınız demeleri için bir Rasul gönderdik buyruluyor. Yine Embiyah Suresi 25. Ayetinde ey Muhammed biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Buyurulur. Zümer suresi 11-15. ayetlerinde de ki Ben dini yalnız Allah'a halis kılarak ona ibadet etmekle emrolundum ve ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. De ki Rabbime karşı geldiğim takdirde büyük bir günün azabına uğramaktan korkarım. De ki ben dinimi yalnız Allah'a tahsis ederek O'na ibadet ederim. Siz de O'ndan başka dilediğinize kulluk edin. De ki gerçekten hüsrana uğrayanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana uğratanlardır. İyi bilinmelidir ki apaçık hüsran işte budur. Yine En'am suresi 88. ayetinde İşte bu Allah'ın kullarından dilediğini eriştirdiği hidayet yoludur. Eğer onlar Allah'a ortak koysalardı yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi buyurulur. Rububiyet tevhidi Allah'ı fiillerinde ve bu fiillerin eserlerindeki rahmet ve inayetiyle tevhid etmektir. Yani Allah'ın bizi tüm kainatı, canlıları ve onların rızkını yarattığına inanmaktır. Hud suresi 6. ayetinde yeryüzünde hiçbir canlı olmasın ki onun rızkını vermek Allah'ın elinde olmasın ve Allah onun bulunduğu ve konulduğu yeri bilmesin bunun hepsi apaçık bir kitaptadır buyrulur Allah'a iman emir ve yasaklarında ona itaat etmektir İslam ise Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan iman etmek ve verdiği nimetlerden dolayı ona şükretmektir şükür ise Allah'ın bize verdiği nimet ve rızıkları onun sevdiği istediği ve razı olduğu yerde kullanmaktır bu da halis bir imanla Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekilde Allah'a ibadet etmekle mümkündür Allah'a ibadet yalnızca onu Rabbimiz bilmenin en bariz alametidir. Allah'a ibadet kitabında ve Resulünün sünnetinde bize öğrettiği isim ve sıfatlarla kendisini tanımak, ona hamd etmek ve şükretmektir. Helal ve haram ancak Allah'ın izniyle helal ve haram olur. Kur'an bunu açıkça ifade eder. Hatta Allahu Teala kitap ehlinin Kur'an'da haram kılınanları haram kabul etmemeleri karşısında şöyle buyurmuştur. Tevbe suresi 29. ayetinde. Kitap ehlinden Allah'a ve son güne iman etmeyen, Allah ile Resulünün haram kıldığını haram kılmayanlar ve Allah'a gerçek bir şekilde iman etmeyenlerle onlar güçle mağlup olmuş bir şekilde cizye verince kadar savaş. Bu bir anlamda Kur'an'a iman etmeleri emredilen kitap ehlinin Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmeleri, daha önce kendilerine indirilen kitapları tahrif etmeleri ve hahamlarını ve papazlarını Rab edinmeleri sebebiyle cezalandırılmalarıdır. Zira... Allah ile beraber birinin hüküm koyacağına inanmak Allah'a ortak koşmaktır. Allah Azze ve Celle Maide Suresi 44. ayetinde Kimler Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir buyurmuştur. Çünkü tüm kainatı var eden bir ilme, hikmete ve kudrete sahip olan Rabb ve ilah olma hakkına sahiptir. Yeryüzünde Allah'a ibadet etmek için yaratılmış olan tüm insanların Cinler ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım ayeti gereği onun yarattığı ve dünyada hiçbir emeği olmadığı halde hiçbir ücret ödemeden Allah'ın rızkından yiyip onu insanlar arası ilişki ve muamelelerde hiçbir hüküm sahibi görmemek ve onun hükümlerini inkar etmekle beraber onun varlığına inanmayı iddia etmek Allah'a tevhid üzere iman etmek değildir. Zira Mekkeli müşrikler de Allah'ın varlığını ve onun Kendilerini yaratıp rızık verdiğini Geceyi ve gündüz yarattığını inkar etmiyorlardı Yunus suresi 31-32 Ayetlerinde de ki Göklerden ve yerden sizi rızıklandıran Kimdir? İşitmeye Kulaklara, gözlere malik Olup diriyi diriden de ölüyü Yaratan ve emri Düzenleyen, kainattaki tüm yaratılış Ve oluşu düzenleyen değil mi? Diyeceklerdir ki o Allah'tır Öyleyse onlara de ki Hiç mi korkmuyorsunuz? İşte bu sizin hak olan Rabbinizdir. Haktan sonra ancak sapıklık vardır. Ancak onlar Allah'ın gönderdiği kitabı ve Rasulü yalanlayarak insanların atalarından kalan cahiliye gelenek ve kurallarıyla yönetilmesini istiyorlardı. Allah Azze ve Celle hem onların hem de münafıkların Allah'ın ve Rasulünün hükmünü bırakıp tağutların hükümlerine başvurmalarını kınamıştır. Onu hakim olarak görmemenin ve insanların hükmünün Allah'ın hükmünden daha iyi olduğunu kabul etmenin şirk olduğunu Rabbimiz bize haber vermiştir. Maide suresi 50. ayetinde Onlar cahiliye hükmünü mü arzuluyorlar? Allah'a yakinle iman eden bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir buyurulmuştur. Bu ayetteki hüküm hem kanun koyma hem de insanları yönetme manasına gelmektedir. Bir diğer ayette Nisa suresi 59. ayetinde Allah Azze ve Celle Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer herhangi bir şeyde çekişmeye düşerseniz, onun hükmünü Allah'a ve Resul'e götürünüz. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, bu gerçek hüküm için daha hayırlı ve iyidir. Münafıklar hakkında da Nisa suresinin 60. ayetinde selam ve rahmetullah. Sen sana indirilene ve senden önce indirilene iman ettiklerini zannedenleri görmedin mi? Tağut'u inkar etmekle emrolundukları halde kendi aralarında hüküm vermesi için ona başvuruyorlar. Şeytan ise onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor buyrulmuştur. İsim ve sıfat tevhidine gelince Allah'a Kur'an ve sünnette bize tanıtıldığı gibi iman etmek, Allah'ın isim ve sıfatlarından hiçbirisini inkar etmemek, Yeryüzünde hiç kimseye Allah'a ait olan bir ismi ve sıfatı e, vermemek, e, bu da Allah'a Rab ve ilahımız olarak emirlerinde ve yasaklarında, ibadetlerin tamamında helal ve haramlarda itaat etmek ve hiçbir şeyi ona benzetmediğimiz, teşbih etmediğimiz gibi onu da hiçbir şeye benzetmemek, yani şirk koşmamak demektir. Esma ve sıfat tevhidi, isim ve sıfat tevhidi Allah'a güzel isimleri ve yüce sıfatlarıyla Kur'an ve Sünnetin i nebeviyede geldiği şekliyle iman etmektir. Müslüman, Allah'ı esma sıfatında şöyle tevhid etmelidir. Birincisi, isim ve sıfatlarında tahrif yapmaz. İkincisi, isim ve sıfatlarından hiçbirisini iptal etmez. Üçüncüsü, Allah'ın sıfatlarında keyfiyet, temsil ve teşbihten uzak durur. İsim ve sıfatlara, Kur'an'da ve Resul'ün sünnetinde varid olduğu şekliyle iman eder. Dördüncüsü, Allah'ı yarattıklarına benzetmek, benzemekten tenzih eder. Beşincisi Allah'ın zatını değil onun kainattaki ayetlerini düşünür. Ebu Hanife Allah ona rahmet eylesin. Şöyle diyordu. Kur'an'da zikredilen yüz, el ve nefs Allah'ın sıfatlarıdır. Keyfiyeti belirtilemez. Onun eli, onun kudretidir veya nimetidir denilemez. Çünkü bunda sıfatları iptal vardır. Bu kaderi inkar eden sözüdür. Fakat onun eli onun sıfatıdır. Keyfiyet hakkında konuşulamaz. Gazap ve rıza sıfatlarından iki sıfattır. Keyfiyet hakkında bir şey denemez. Aliül Kari e, fıkul ekber şerhinde bu şekilde nakletmiştir. Ebu Hanife'ye e, nispet edilen fıkul efsat kitabında da bu ifadeler e, açıkça belirtilmiştir. Lalkai'nin Şerhu i Usul-i i̇tikad Ehl-i Sünne isimli eserinde Ebu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed bin Haseneş Şeybaniden şöyle naklediyor. İmam Muhammed dedi ki şarktan garba fakihlerin tamamı Kur'an'a ve Sika yani güvenilir raviler yoluyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden Allah'ın sıfatı hakkında gelene değiştirmeden, vasıflandırmadan ve benzetmeden iman etmede ittifak etmişlerdir. Bugün bundan kim bir şey tefsir etmeye kalkışırsa Resulullah sallallahu aleyhi ve üzeri o, üzerinde olduğu şeyden çıkmış ve cemaatten ayrılmıştır. Onlar Allah'ın sıfatlarını ne vasfettiler ne de tefsir. Fakat onlar kitap ve sünnetle olanla fetva verip sonrası için sustular. Evet Selef'in yolunu İmam Muhammed böyle özetliyor. La ilahe illallah sözü İman, itaat, tevekkül ve sabırla heva ve dünya ilahlarını inkar edip reddetmektir. La ilahe illallah demek kul ile Allah arasında ezerden ebediyete kadar uzanacak olan bir yolun şeriatını kabul etmektir. La ilahe illallah ahdi üzere Müslüman olmak Allah'ın Rabbimiz olarak kıyamet gününe kadar hakkıdır. Bu bizim Allah'a verdiğimiz bir sözdür. Biz onunla tüm batılları ve şirkleri reddederek Allah'ın hidayetine kavuşuruz. İnsan bu sözle Allah'ın dininin yeryüzündeki şahitliğini üstlenir ve yeryüzünde insanlık için çıkarılmış olan en hayırlı ümmetten olur. O kelimeyi söyleyen ve onu söylemenin ne anlama geldiğini bilen bir insan, mümin ve Müslüman olur ve bu sözle Müslümanların hakkı olan onun da hakkı, onların lehine olan onun da lehine ve onların aleyhine olan da onun da aleyhine olur. Tevbe suresi 11. ayetinde eğer onlar tevbe ederler, namazı ikame ederler ve zekatı verirlerse dinde kardeşlerinizdir buyurulmuştur. Yine Hucurat suresi 10. ayetinde ancak müminler kardeştirler buyurulmuştur. Onun için kelime-i şehadet insandan neleri yapmasını <gülüyor> ve yapmamasını istediği bilinmeden söylenecek bir söz değildir. Onu kalbi, dili ve bedeniyle tasdik ettiğini söyleyen bir kimse, Allah'ın kulları üzerinde mümin bir şahidi olduğu gibi, peygamberlerin şeriatlarının yeryüzündeki şahidi de olur. Şehadet kelimesi, Allah'ı dininde tasdik etme ve sıratı müstakim üzere olma sözüdür. Bu sözü böyle anlamadıkça ne Kur'an'ın hidayetini, ne onun insanlığa getirdiklerinin ve ne de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin siret ve sünnetinin ne anlama geldiğini anlayamayız. Günümüzde modernistlerin önemli bir kısmı ve müşrikler bu kelimenin anlamının tefsir ve gayesini çarpıtarak içeriğinin boşaltılıp yozlaştırılmasının mücadelesini veriyorlar. Kelime-i şehadetin anlamını kavrayamamış hiçbir hareket ve eylem Allah'ın rızasına uygun değildir ve onun oluşumuna da bir katkıda bulunmaz. Dolayısıyla böyle hareketler İslam'ı ve de imanı asla Kur'an'daki gerçek hüviyetiyle idrak edip tanımlayamazlar. Öyleyse imanın ne manaya geldiğini bilmenin tek ve doğru yolu kelime-i şahadetin ne manaya geldiğini anlamaktan ve hikmetlerini kavramaktan geçer. Bu bakımdan iman hem İslam'ın doğruluğu hem de tevhid ahlakı ve edebi için açık bir şahitliktir. Allah Azze ve Celle kendisine iman edenler için şöyle buyurur Nisa 65'te. Hayır, Rabbine andılsın ki onlar aralarında çıkan bir anlaşmazlıkta seni hakem kılmadıkça ve sonra da verdiğin hükümde nefislerinde hiçbir sıkıntı duymadan kabul etmedikçe iman etmiş olmazlar. La ilahe illallah, kıyamet günü bir kurtuluş belgesi ve cennetin anahtarıdır. Kim la ilahe illallah dedikten sonra Allah'ın emrettiklerini yapmaz... Ve nehyettiklerinden kaçınmazsa Yeniden şirke veya küfre girmemesi için bir engel kalmaz Çünkü tevhid kelimesi insanı şirkten, küfürden ve bunun götüreceği yer olan Ebedi cehennem azabından kurtarır Hatta bu kelimeyi söylediği halde Gaflet, için, gaflet içerisinde olan o kadar insan vardır ki Bu insanların çoğu ihlastan mahrum olmaları sebebiyle Birçok bidat ve fitnelerin içine düşmüşlerdir Bunun da sebebi Şehadetlerinin ihlas ve itaatle beslenmemesidir. Bu tıpkı bir fidan dikip ona su vermeyip gerekli bakımı ve önemi göstermeyen bir kimsenin diktiği fidanının kurumasına benzer. Kelime şehadet ibadet, ihlas, namaz, zekat, oruç, cihat, hac, haya, iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak, Allah'a davet etmek ve Allah yolunda infak etmek gibi amellerle yeşerir ve güçlenir. La ilahe illallah'ı söyledikten sonra onu yalnız bırakanı da la ilahe illallah sözü yalnız bırakır. La ilahe illallah diyen cennete girmiştir hadisi elbette Resul sallallahu aleyhi ve Seme ait bir hadistir. Ancak sadece bu hadise dayanıp bunun şartlarını kayda bağlayan diğer hadisleri bilmeden veya hesaba katmadan bu kelimenin gayesi olan ibadet ve amelleri yine bir tek rivayetin ardına sığınarak iptal etmeye çalışmak la ilahe illallah ahlakına aykırıdır. Bu olsa olsa Allah'ın dinini alaya alıp küçümseyenlerin düşüncesi olabilir. Münafıkların ve İslam düşmanlarının saldırıları karşısında bu kelimeyi savunmayıp yalnız bırakanların söyledikleri la ilahe illallah sözü onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. Zira o sözü bizden isteyen Allah Teala'nın o sözle beraber bizden istediği ameller de vardır. Bu amelleri bildiği halde terk eden ve la ilahe illallah ile Allah'a verdiği söze rağmen hiçbir şirki, küfrü, münker ve bidatı terk et, reddetmeyen ve bunların ehline buz etmeyen bu söze inandığını söylese bile o aslında şirk, küfür veya nifak üzere olduğundan itaati Allah'a ve Resulüne değil kendisini yöneten siyasi rejimlere ve sistemleredir. Zira böyleleri Yönetimleri altında oldukları sistem ve rejimleri İslami şiarlara karşı savaş ilan etmelerine rağmen sever ve onlara bağlılık adına müminlere buz ederler. La ilahe illallah'ın hakkı tevhid üzere Müslüman olmaktır. Küfrü, şirki ve batıcılığı bir din gibi Müslümanlara dayatanlar la ilahe illallah'a inandıklarını haykırsalar bile onlar onun hakkı olanı inkar etmişlerdir. La ilâhe illallah demenin hakkının ne olduğunu en güzel şekilde şu ayetler bize ifade ediyor. Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. Fussilet suresi 30 ile 32. ayetleri. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet üzere olanların üzerine melekler iner ve derler ki: Korkmayın ve üzülmeyin. Size vaat edilen cennetten ötürü sevininiz. Dünya ve ahiret hayatında sizin dostlarınızız ve o cennetlerde canlarınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır. Bağışlayıcı ve acıyıcı olan Allah'tan inen bir nimet olarak. Tegabün suresi 11. ayetinde de ''Kim Allah'a iman ederse Allah da onun kalbini hidayete erdirir.'' buyrulmuştur. Eğer insanın kalbi ıslah olmuş ve takva nuruyla aydınlan, aydınlanmışsa o kimsenin amelleri de güzel ve hayırlıdır. Bir kimsenin amelleri ''La ilahe illallah'' dedikten sonra bile e, istikamet üzere değilse o kimse ne Allah'ın hidayeti üzeredir ve ne de o kelime-i şehadetin hakkını bilip yerine getirmiştir. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hürer'e radiyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Bir kul ihlas ile la ilahe illallah demiş olmasın ki arşa ulaşıncaya kadar göklerin kapıları ona açılmasın buyurmuştur. Tirmizi rivayet ediyor bu lafzıyla. Bir kimse la ilahe illallah'ın şefaatini umduğu kadar... O kelimenin ne demek istediğini yani bize neyi emredip neyi de yasakladığını öğrenip ondan kaçınmanın gerekli olduğunu bilmiyor yahut hiçbir şer'i engeli olmadığı halde önemsemiyorsa onun kalbine henüz iman girmemiştir. Allah'a itaatsiz bir imandan söz edenler imanı sanki kötü amellerin de sebebiymiş gibi gösterme yanlışlığına düşmüş olanlardır. Zira la ilahe illallah diyen insanın la ilahe illallahın manasını ve şirkin en azından büyük şirk ve küfrün ne olduğunu bilmiyorsa o tevhidi bir iman üzere değildir. Çünkü la ilahe illallah demesine rağmen onun ne anlama geldiğini bilmiyor. Öyleyse geriye ne kaldı? Amelsiz ve imansız bir şekilde Allah'tan bir şeyler ummak. Aleyküm ve rahmetullah. Mü'minun suresi 59. ayetinde Ve onlar Rablerine ortak koşmayanlardır buyurulur. Bu ayet dahi bize birçok şeyi açıklar. Yeryüzünde bir milyardan fazla insanın la ilahe illallah demesine rağmen Müslümanlar arasında bu kadar yaygın olan bidat, kurafe ve şirkin sebebi Bu kelimenin sadece dille söylenişi, kalplerin onu hidayete vesile olan ilim ve fıkhından mahrum olması Veya bu kalplerde hala cahiliyenin şirkleri ve dalaletlerinin bulunmasıdır Bugün Müslümanların en önemli meselesi tevhid meselesidir Müslümanlar olarak tevhidi hayatımızda gerçekleştirdiğimiz zaman bütün tağutlar yıkılacak, küfrün ve şirkin insanlar üzerindeki zorbalığı kalkacaktır. İnsanları Allah'a davet etmenin esası tevhiddir. Çünkü ameller tevhid olmadan ıslah olmaz. Şirkle beraber de ne ibadetler halis olmuş olur ne de ameller. Allah katında kabul edilen amellerden olmaz. Tevhid bir ilimdir dolayısıyla... İnsanları Allah'ı tevhid etmeye çağıranların herkesten önce tevhidi ahlaka ve bunun ilmine sahip olması gerekir. Zira bu Allah'ın insanlara gönderdiği tüm Resul ve Nebilerin ahlakıdır. Bugün modernizmin etkisinde kalıp Hristiyanlar ve Yahudilere benzeyen kalabalıkların korkusundan tevhidi ve tevhide çağrıyı terk edip insanları tevhidsiz ve imansız bir eşitliğe, kardeşliğe, dostluğa ve hoşgörüye çağıranlar Allah'ın peygamberlerinin sünneti üzere Allah'a davete sırt çevirenlerdir. Çünkü bu yolda incinmeyi ve Allah'ın dininin düşmanı sistemler tarafından kınanmayı nefislerine yedirememektedirler. İslam davetinin başı la ilahe illallah Muhammedun Resulullah şahadetleridir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem itaat ve sevgiyi içermeyen bir inanç tevhid adıyla anılmayı hak etmez. Ebu Malik el Eşcai radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Kim la ilahe illallah der ve Allah'tan gayrı kendilerine ibadet edilenleri inkar ederse malı ve kanı haramdır. Ondan sonra hesabı Allah'a kalmıştır buyuruyor. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldiniz hocam. Şu halde iman ile tevhid aynı şekilde tefsir edilip anlaşılmalı. Zira Allah'a iman etmek tağutu inkar etmeyi de beraberinde getirir. Kim tağutu inkar etmeyi kelime-i anlamı ve gayesi dairesinde görmeden iman iddiasında bulunuyorsa o münafıklardandır. Hocam hoş geldiniz. İnşallah e, sohbet edin. Mikrofonu bırakabilirim. Müsaitseniz. Galiba yolculuğa çıkacaksınız. Yolculuğa çıkmadan son bir ders dinleyelim inşallah sizde. Aleykümselam ve rahmetselam ve bürekatüm. La ilahe illallah sözü, yani Allah'tan başka ibadete layık, hak mabut yoktur sözü, ibadetin tanımını da bilmeyi bize gerekli kılıyor. Allah'a dilimizle, kalbimizle malımız ve canımızla iman ve itaat etmek ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği kitaba yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere uymaya ve ondan başka ilah edinmemeye kısacası bütün kalbimizde Allah'ın Rabbimiz olduğuna iman etmek ve daima O'nun üzerimizdeki nimetlerini ve rahmetini hamd ve şükür ile hatırlamaya ve bunu da insanlara gösterip hatırlatmaya ibadet denilir. Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman İslam dininin temel farzıdır. Allah'a iman ve itaat edip de onun Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ve itaat etmeyen Müslüman değildir ve cennete ebediyen giremeyecektir. Nisa suresi el dokuzuncu ayetinde Ey iman edenler! Allah'a itaat ediniz, Resul'e itaat ediniz ve sizden olan emir sahiplerine de eğer herhangi bir şeyde çekişmeye düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne götürünüz eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin için daha hayırlı ve gerçeği bulmak için daha iyidir. Allah'a iman emrettiklerini yapmak, nehyettiklerinden kaçınmak ve tağutu inkar etmektir. Kim Allah'a iman ederse Allah'ın kendisine farz kıldıklarını yapmak, şirkten, küfürden, tağuttan ve haram kıldıklarından kaçınmak üzere Allah'a söz vermiştir. İbadetin halis, temiz ve kabul edilebilir olabilmesi imanın sahih ve arı olmasına bağlıdır. Allah'a ortak koşmak bütün ibadetleri yok eder ve insanı küfre sokar. İbadetler ancak Kur'an'a ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre yerine getirildiğinde sahih olur. Bidatların karışmış olduğu ibadetler Allah'ın kabul etmeyeceği ibadetlerdir ki gerçekte o artık ibadet olmaktan çıkmıştır. Allah Azze ve Celle'ye bize verdiği meleke imkan ve mal ile ibadet ederiz. Çünkü bunların hepsi Allah'ın nimetleridir. Allah'a nimetleriyle hem ibadet hem de şükredilir. İbadetin aslı halis bir niyet ve salih ameldir. Hidayet üzere olmayan, bidat ve hevayla iç içe girmiş olan amel ve akide ibadetten değildir. Çünkü ibadet Allah ile mümin kulu arasında kelime-i tevhid ahdince tesis edilmiş olan imani bağdır. İslam'da ibadetin aslı Kur'an ve sünneti esas alınarak yapılmasıdır. Bunun içindir ki aslı Kur'an ve sünnette olmayan ibadetlerin hepsi bidatten sayılmıştır. Bidat dinden olmayanı dine dahil etme ve aynı zamanda dinde olanı terk edip yerine başka bir amelle amel etmektir. Ki bunun aslı da hevaya dayanır. Aleykümselam ve rahmetullah. Din adına insanların birçoğunun işlediği bidatler ve hurafelerin aslı hevaya uymak diye tabir edilir. Yani şehvetler ve şüphelere tabi olmak. Şehvet nefsi hırsların ve arzuların peşine düşüp bunlardan lezzet almak. Şüphe ise hak ve batıl hakkında ilimle temiz yapabilmekte mahrum olmak ve bu sebeple ilme uymadan hareket etmektir. Delilsiz hareket etmektir. İbadet Allah'ın bize verdiği nimetlere şükretmek ve onu varlığımızla tevhid eylemek demektir. İbadet, başta Allah tarafından yaratıldığımızı, bu varlığımıza O'nun kudreti ve ilmiyle kavuştuğumuzu bilmek ve O'nun üzerimizdeki hakkını yerine getirmektir. İbadetin özü, Allah'ı sevmek, O'na itaat etmek ve Allah'ın Resulü ile gönderdiği ilme göre hayatımızı düzenlemek, Allah'ın yasakladıklarından, e, haram yemekten, Allah'a her, Allah herhangi bir şey ortak koşmaktan, Haksız yere insan öldürmekten, insanların mallarını hakkı olmadan haksız yere yemekten, yalan söylemekten, insanları birbirlerine karşı düşmanlığa düşürmekten, putların önünde secde etmek ve saygı için onlara ayakta durmaktan kaçınmak. Aleykümselam selam Tevhid esası üzere yaptığımız tüm ibadetlerimizde Allah'a karşı küçüklüğümüzü, acizimizi, fakirliğimizi ve O'nun rahmet ve yardımına olan muhtaçlığımızı itiraf ederek Gönülden bir sevgi ve itaatle ona yönelmek ibadetin edebindendir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'a ibadet etmek, yaratılışımızın gayesini bilmek demektir. Allah Teala'nın göndermiş olduğu rasulleri ve indirmiş olduğu kitapları tasdik etmenin yegane yolu Allah'a tevhid akidesi üzere ibadet etmektir. İbadetlerin Allah Azze ve Celle'nin katında makbul olması için iki şart vardır. Birincisi, savab olması. Yani doğru ve salih amel olmasıdır. Bunun da anlamı, işlenen amelin Kur'an ve sünnete uygun olmasıdır. Bunun delili Kehf Suresi 110. ayetinde e, geçen şu ifadelerdir. Kim Rabbi ile karşılaşmayı arzuluyorsa salih amel işlesin ve Rabbine ibadetinde hiçbir şey ortak koşmasın. aleykümselam ve rahmetullah ve berekatür. Bu ayetteki salih amel Allah Azze ve Celle'nin kitabına ve Rasulünün sünnetine uygun olan amelidir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Diğer bir ifadeyle Allah'ın hukuku, rahmeti ve azabı hatırlanarak işlenen ve insanların da hakkı, doğruyu ve iman olanı öğrenmeleri için işlenen amele salih amel adı verilir. İkincisi amelin halis olmasıdır. Amelin halis olması ise onun sadece Allah için işlenmesidir. Bu da kulun işlediği amelde riya izlerinin olmaması ve onda hiçbir şey Allah'a ortak koşmamasıdır. Bu iki şartında ibadetlerde gerçekleşmesi için Müslüman'ın sahih bir akide ile Rabbini tanıması gerekir. Zira salih ve halis bir amel ancak sahih bir akide ile gündeme gelir. Halisin bir diğer manası niyetin Allah'ı tevhid ve tazim kastın ya da iradenin Allah'ın kitabına muvafık, uygun olmasıdır. Müslüman olmamızın gayesi Yeryüzünde davranışlarımızın hepsinde Allah'ı tevhidleyip ona şirk koşmayı reddetmektir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği kutsi bir hadiste şöyle buyuruyor. Allah azze ve celle e, Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Ben ortak koşulanların, ortaklığa hiç ihtiyacı olmayanıyım. Kim herhangi bir ameli işler de başkasını o işte bana ortak koşarsa onu ve şirkini baş başa bırakırım. Diğer bir ifadeyle ibadet, Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin sahibi ve her şeyin maliki olduğuna şahitlik etmektir. İslam'da ibadetin en önemli özelliği, Allah'a ortak koşanların, O'nun ilahlığını ve Rabbini inkar eden kafirlerin ibadetlerine benzememesidir. Zira İslam, Müslüman olmayanlara benzememizi yasaklamıştır. Aleyküm selam ve rahmetullah berekatuhu. Bu yasakların küfür ve şirk olanı olduğu gibi mekruh ve haram olanı da vardır. Özetle söylemek gerekirse, ibadet halis olmadan ve savab olmadan yani kitap ve sünnet üzere olmadan sahih olmaz. İbadetin ihlasla yapılması onun Allah katında sahih olduğunu göstermez. İbadetin hem halis olması hem de sahih bir ilim ve sünnet üzere olması gerekir. Bu cahiller tarafından uydurulmuş olan mesnetsiz bir söz değil, selef-i salihinden pek çok ilmehrinin e, ifade ettiği bir sözdür. İbadetin kabul edilebilmesi için tevhid, niyet, ihlas yani ilim, ıslah, inabe, tevekkül, rıza, tevazu gibi esaslar üzerine bina edilmesi gerekir. Tabii ki bunda haram olan rızık ve çirkin olan ahlaktan kaçınmamız gerektiğinde zikretmekte fayda vardır. İslam'da ibadetin birçok mertebeleri ve türleri vardır. Her ibadetin de kendi içerisinde dereceleri vardır. Alimlerimiz ibadetleri birçok mertebelere ayırmışlardır. Bu tanımlamaların kaynağı Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. İbadetler farz, vacip, müstahap, mendup gibi türlere ayrıldığı gibi yasaklanan amellerden kaçınmayı da içerisine alır. Yani mümin emredileni işlerken Allah'a nasıl ibadet ediyorsa yasak kılınandan kaçarken de aynı şekilde ona ibadet ediyordur. Buna Allah'a itaat ve emrine razı olma diyebiliriz. Fakihler yasakları haram ve mekruh diye ikiye ayırırlar. Fakihlerimiz teklife dahil olan emir ve yasakları da ef'ali mükellefin yani Allah'ın teklifine muhatap olanların fiilleri olarak adlandırmışlardır. Tevhid üzere Allah'a ibadette bulunmak İslam dininin gerçek tanımı ve açıklamasıdır. İslam ise tam bir iman, ihlas ve tevekkül ile Allah'a kulluk etmektir. İbadetin türlerine örnek vermek gerekirse sözle olanları kelime-i tevhidi söylemek, Kur'an okumak, tilavet ve zikir de diyebiliriz buna. Allah'ı razı eden güzel sözler söylemek, Allah'a davet etmek ve sadece Müslüman olduğunu söylemek, marufu emredip münkerden alıkoymak, hakka adil olarak şahitlik etmek, şehadeti yerine getirmek, dili haram, şirk, küfür ve bidat olan sözlerden sakındırmak, doğru söyleyip yalan söylememek, vaadini yerine getirmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak sayılabilir. Kalple olan ibadetlere, Allah'tan gelen kitabın ve Resulünün e, sallallahu aleyhi ve sellemin hak ve doğru olduğuna tasdik edip buna şüphe etmemek, Allah'ın sevmediği, razı olmadığı şeyleri sevmemek ve onlardan nefret etmek, Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiğini sevmek, kalple Allah'ı zikretmek, sahih niyet sahibi olmak, müminleri sevmek, günahlardan pişman olmak, Allah'ın gözetiminde olduğunu bilmek, Allah'ı, Rasul'ünü ve O'nun ashabını ve tüm müminleri sevmek, Müslümanlara karşı merhamet duyguları taşımak, onlara nasihatini esirgememek, onlara dua etmek, hem kalbi hem de bedeni kapsayan ibadetlere Kur'an okumayı, namaz kılmayı, oruç tutmayı, iyiliği emredip kötülüğü el ve dille inkar etmeyi Allah yolunda onun dini olan İslam'ın üstün gelmesi ve tüm insanların ona iman edip kardeş olmaları için mazluma ve ezilen insanlara yardım edip zalimlerin ve kötü insanların kötülüklerine engel olmak için cihad etmek tevbe, istiğfar ve zikre devam etmek hac ve menasiklerini yerine getirmek İlim tahsil etmek ve bu ilmi Allah yolunda öğretmek ve Allah yolunda davette bulunmak sayılabilir. Malla yapılan ibadetlere de zekat, e, zekat vermek, infak etmek, e, sadaka vermek, Allah yolunda harcamada bulunmak, e, sen yani Allah için karşılıksız borç vermek gibi e, yine fıtır sadakasını esir düşmüş Müslümanları kurtarmak için esir alan kafirlere fidye vermeyi Allah için adak adayıp onu yerine getirmeyi akika kurbanı kesmeyi, vacip olan kurbanı kesmeyi adak adamak her ne kadar İslam dininde tavsiye edilen bir iş olmasa da adak adandıktan sonra bu adanın yerine getirilmesi vacip oluyor. Bunun gibi e, malla yapılanlar ve hem kalp hem söz hem beden hem de mal ile yapılanı tamamını kuşatan hac, Allah yolunda cihat e, mescidi haram, mescidi nebevi ve mescidi aksa'ya namaz kılmaya gitmek, Allah yolunda hirret etmek gibi ibadetler sayılabilir. Bunların hepsi dindendir. Din, Allah Teala'nın katından Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'e öğrettiklerinin tümüne verilen attır. Din, Allah'ın istediği, sevdiği razı olduğu, emrettiği, zararından ve kötülüğünden dolayı bize yasakladığı şeylerin hepsidir. Buna aynı zamanda İslam da denir. Allah'ı tek Rabbimiz ve tek ilahımız bilip hiç kimseyi ve hiçbir şeyi onu sevdiğimiz gibi sevmemek, hiç kimseden ondan korktuğumuz gibi korkmamak, hiç kimsenin emrine, onun emirlerine uyduğumuz gibi uymamak, hiç kimsenin yasağına, onun yasaklarına uyduğumuz gibi uymamak, o izin vermeden hiç kimsenin bize bir yarar ve zarar veremeyeceğine inanmak da İslam'dır. Ali İmran Suresi 100. ayetinde Allah Azze ve Celle Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden bir topluluğa uyarsanız sizi iman etmenizden sonra geriye kafirler olarak çevirirler buyuruyor. Yine Tevbe Suresi 51. ayetinde Allah'ın bize yazmış olduğundan başka başımıza hiçbir şey gelmeyecektir. O bizim Mevlamız'dır. Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler buyrulur. Müslümanların Allah'ın gönderdiği ilmi, daveti, Allah yolunda emri maruf ve nehi münker ibadetini ve cihadı terk etmelerinin yegane sebebi, dünya sevgisi, dünyalık nimetlerin ellerinden çıkma korkusu, ahirete imanlarının ve tasdiklerinin azlığı ve ölüm korkusundandır. Mümin, tevbe ve salih amel için ömrünün, olmasını, münaf yani ömrünün e, daha uzun olmasını münafık ise Allah yolunda ölmemek ve cihad etmemek için ömrünün uzun olmasını ister. Allah Azze ve Celle izin verirse e, bu konuya yine daha sonra devam edeceğiz. Bugün inşallah bu kadar yeter. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selim ecmain. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.